Ağırlıksız Prenses Uzun, çok uzun zaman önce çocuk isteyen bir kral ve kraliçe yaşıyormuş. Yıllar sonra o güne dek görülmüş en güzel prensesle kutsanmışlar. Bütün krallık çok sevinmiş ve kutlamalara başlamış. Kralın kendisi... Çocuğun isim töreni için önemli olduğunu düşündüğü herkesi, Arkadaşlarını, akrabalarını, rahipleri ve sihirbazları davet etmiş. Ama kral bir kişiyi unutmuş, bir cadıyı. Hepsinden en güçlüsünü, hepsinden kötüsünü. Cadı kutlamaları duyunca yine de törene gitmeye karar vermiş. Kral onu orada gördüğü için fazla şaşırmamış. Çünkü daveti göndermeyi unuttuğunu bilmiyormuş. Hoş geldiniz. Kızıma iyi dileklerde bulunun. Kesinlikle öyle yapacağım majesteleri. Küçük melek nerede acaba? Annesi yakında onu buraya getirecek. Kralın zarar vermek istemediği ve onu gerçekten unutmuş olduğu açık olmasına rağmen bu gerçek cadıyı daha da kızdırmış ve intikam yemin etmiş. İsim töreni ve kokulu su prenses üzerine püskürtülmek üzereyken cadı gizlice suya sihirli bir toz koymuş. Üstüne serpilir serpilmez bebek bütün ağırlığını kaybetmiş. Yer çekiminden etkilenmemeye başlamış. Onu tutan hemşire aniden prensesin kollarında olmadığını hissetmiş. Çünkü prenses artık sıfır ağırlıktaymış. Bu da ne böyle? Az önce ne oldu? Korkan hemşire bebeği bırakmış ama prenses yere düşmemiş. Havada asılı kalmış. Ah. Sevgili kızım, az önce ne oldu? Bu sadece prensesin büyülenmiş olduğu anlamına gelir. Çocuğu almışlar ama ağırlığının olmaması o zaman kimse için bir anlam ifade etmese de... ...prenses ve ailesi için pek çok sorun yaratmış. Bir gün prenses yatakta yatarken kraliçe bilmeden pencereyi açmış ve ayrılmış... Odaya sert bir esinti girmiş Tüy veya kum tanelerini içeri taşırken Zavallı bebeği de pencereden odanın dışına Bahçeye doğru alıp götürmüş Hemşire içeri girmiş ve prensesin orada olmadığını görmüş Çocuk nerede? Kraliçe onu götürmüş olabilir Prenses nerede hemşire? Muhteşem kızıma bakmak istiyorum da Dersiniz majesteleri ama Prensesin sizin ne olduğunu sanıyordum Ne saçmalı Öyleyse kızım nerede Ve sarayda büyük bir araştırma başlatılmış Bahçıvan bahçeden yaprakları topluyormuş Birden bir yaprak yığının altından gelen kahkahalar duymuş Aa. Bu da ne Tanrı aşkına, bu prenses! Kızım nerede? Majesteleri, bahçıvan onu yaprak yığını altında buldu. O günden itibaren kral ve kraliçe öylesine korkmuşlar ki, prensesi günün her anında gözetim altında tutuyorlarmış. Eğer uyuyorsa örtüsünü yatağının kenarlarına iyice sıkıştırıyorlarmış, zorlukla kıpırdıyormuş. Uyanık olduğunda her zaman birinin kollarında oluyormuş. Kral onunla oynarken havaya fırlatmak istediği zaman ki güçlü babalar genelde böyle yapar, prenses hiç aşağı düşmemiş ve merdiven yardımıyla indirilmesi gerekmiş. Frenses büyüdüğünde en ufak bir güçle bile ayağını yere indirdiği anda bile anında havalanıyor sonra tekrar yere inmekte zorlanıyormuş. Bu nedenle yürürken sürekli taşınması gerekiyormuş. Elbiselerinin eteklerinden çıkan uzun püskülleri tutan 20 hizmetçi sayesinde havaya uçup orada kalması engelleniyormuş. Ağırlıksız olması prensesin kalbinin bile asla ağır olmayacağı anlamına geliyormuş. Bu yüzden... Hiçbir zaman üzüntüyü ifade edememiş ve konuşmadığı zamanlarda yaptığı tek şey gülmek oluyormuş. Ve kendimiz için üzülmediğimiz zaman başkalarının üzüntüsünü anlayamayız. Ve başkalarının üzüntüsünü anlayamazsak nazik olamayız. Sevmenin ne demek olduğunu bilemeyiz. Yani prenses kaba ve acımasız biriymiş. Çocuğum senin için çok endişe ediyoruz. Söylediğinde çok komik görünüyorsun <gülüyor> Bir tane bizi umursamıyor musun? Birazcık da olsun sevmiyor musun? Umursama ve sevmekle neyi kastediyorsunuz? Ben etrafta uçmaktan memnunum <gülüyor> Bunun gibi huysuz bir ifade takındığında Çok komik görünüyorsun Şimdi izin verirseniz ayrılacağım ama prenses ağırlıksız olmasının aksi etkisine rağmen çok üzülüyormuş. Yanında birilerinin beklemesinden nefret ediyormuş. Beni yalnız bırakamaz mısınız? Üzgünüz majesteleri ama kralın bizzat kesin emirleri var. Gözümüz üzerinizde olacak. Rüzgarın sizi alıp götürmesini engelleyeceğiz. Lütfen! Tasmalı bir hayvan gibi hissediyorum. Beni yalnız bırakın. Majesteleri, özür dileriz majesteleri. Kral ve kraliçe küçük bir esinti tarafından bile taşınabileceğinizden ve incineceğinizden endişe duyuyorlar. Prenses kendini mahkum gibi hissetmiş. Yalnız kalmayı ne çok özlemiş. Hayatta ve özgür hissettiği tek bir yer varmış. Saray büyük bir göle bakıyormuş. Prenses her gün içinde yüzermiş. Sadece burada rüzgarın onu alıp götürmesi ya da çok sert adım attı diye havalanması şeklinde bir tehlike yokmuş. Bu yüzden gölün sularındayken yalnız başına güvenle bırakılabilirmiş. Bu yüzden her gün ve her gece yüzermiş. Bu arada kral ve kraliçe, krallıktaki her hekime, doktora, metafizikçi ve sihirbaza danışıyorlarmış. Ama o güne kadar hiçbiri zavallı kızları için çözüm önerememiş. Ta ki bir gün bilginleri Hamdran ve Kopikek krala gelene dek. Majesteleri, prensesin yerçekimi ve ağırlık eksikliğine bir çözümümüz olabilir. Çabuk söyle. Çabuk! Evet. Hepimizin bildiği gibi su onun ağırsızlık problemini en azından geçici olarak yok ediyor. Tabii öncelikle suyun içinde olması gerek. Bunu hepimiz biliyoruz yani? Eğer prensesin vücudunun dışındaki su geçici olarak onu iyileştirip yüreğini de hafifletebiliyorsa, kalbinin içinden akan su onu kalıcı olarak iyileştirebilir. Sizi tam anlayamadım. Majesteleri, prensesin ağlamasını sağlamalıyız. Bu onun ağırlıksızlığını iyileştirir. Böylece kral, krallığının her yerinde prensesi ağlatanın ödüllendirileceğini açıklamış. Pek çok kadın ve erkek denemiş ama hiçbiri prensesin gözyaşı dökmesini bile sağlayamamış. <Gülüyor> i̇şte bu gerçekten komik. Herkes prensesi tekrar iyileştirme umudunu hızla yitiriyormuş. Derken bir gün bir prens krallığı çevrileyen ormanların içinden geçiyormuş. Büyülenmiş prensesi duymuş ama onunla tanışmak gibi bir isteği yokmuş. Bu nedenle gece bastırdığında... Sarayda misafir olarak ağırlanmak yerine Ormanda bir mağara bulmuş Ve geceyi orada geçirmeye karar vermiş Ateş yakmak amacıyla Kuru odun toplamak için ormandan çıktığında Aşağıdaki gölde el sallayan birini görmüş Ve bu kişinin boğulduğunu sanmış Ve hemen onu kurtarmak için suya atlamış Tabi ki bu Prensesmiş ve onu tuttuğu ve ağırlıksız olduğunu fark ettiği anda... ...onun asla tanışmak istemediği büyülü prenses olduğunu anlamış. Ama onu gördüğü anda fikrinin değiştiğini biliyormuş. Çünkü ona aşık olmuş. Beni gölden çıkarmaya nasıl cüret edersin? Ee, boğulduğunuzu sanıyordum. Ne kadar saçma, ne bekliyorsun, beni yere bırak. Siz yar çekimi olmayan bir prensessiniz hiç düştünüz mü? Ben asla düşemem. Sadece rüzgarla taşınabiliyorum ve uçabiliyorum. O zaman neden benimle düşmeyi denemiyorsun? Böyle diyen prens kollarındaki prensesle beraber suya atlamış. Ve bu prensesin o güne dek yaşadığı en heyecan verici deneyimmiş. Nasıldı? Bugüne dek gördüğüm en muhteşem şey. Böylece prens ve prenses her gece gölde bir araya gelmiş ve birlikte yüzmüşler. Prenses sevemiyormuş ama prens onu çok sevmiş. Onun gülüşünü duymak ve onun yanında mutlu bir şekilde yüzmesini görmek için yaşıyormuş. Bunu hayatının sonuna kadar yaşayabilirmiş ama kaderin başka planları varmış. Cadı prensesin göle olan sevgisini öğrenmiş ve böylece gölü kurutmak için bir büyü daha yapmış. Göl yok olurken beraberinde prenses de gitgide güç kaybediyormuş. Peki sevgili kızımıza ne olacak? Görünüşe göre prensesin hayatı gölünküne bağlı. Gölü yeniden canlandırmazsak küçük prensesi de canlandıramayacağız. Bir gün... Göldeki derin birikintiler neredeyse kuruduğunda iki genç bir kayanın altında üstü yazılı altın bir plaka bulmuş. Göl erkekler uğruna yaşayacaksa bir erkeğin hayatını ona sunmalısınız. Ama o adam hayatını isteyerek teklif etmeli. Su başının çok üstünde yükselene kadar gölün kuru yatağında oturup beklemeli. Kral bunu duyduğunda krallığın her köşesine bir elçi göndermiş. Ama hiç kimse hayatını göle vermek için istekli olmamış. Ormanın derinliklerindeki prens bir şekilde kralın isteğini duyunca hemen saraya doğru yola çıkmış. Majesteleri, hayatımı göle vermeye hazırım. Ama bir şartım var. Nedir o şart? Bu başımın üzerine dek yükselip de ben ölürken prensesin de benim yanımda olmasını istiyorum. Bana bakmasını ve ekmekle beslemesini istiyorum. Böylece suyun başımın üstüne yükselmesini beklerken açlıktan ölmem. Şartınız yerine getirilecek. Belki de sevgili gönlünü tekrar dolarken görmek güzel kızımı da yeniden iyileştirebilir. Böylece... Prens gölün tabanına oturmuş. Prensese bir kayık getirilmiş. Prens'i görmüş ama kalbinde sevgi ve merhamet olmadığından dolayı onu hatırlayamamış bile. Prens otururken su yavaş yavaş yükselmeye başlamış. Yakında dizlerini geçmiş ve kayık biraz sallandığında prenses çok memnun olmuş. Kayığım yüzüyor. Su yükseliyor. Gölüm artık ölmüyor. Burada tekrar yüzebiliriz. Prens, hadi eskisi gibi yeniden birlikte yüzebiliriz. Seninle tekrar yüzmekten daha çok istediğim bir şey yok. Ama bunu yapamam. Çünkü gölün yaşayabilmesi için ölmeliyim. Böylece sen de yaşayabilirsin. Hayatında ilk kez prensesin yüreğine bir şey oturmuş. Prensin ölmesini istememiş. Suyun yavaşça yükseldiğini görüyormuş. Önce prensin beline, sonra göğsüne, sonra çenesine, sonra nefes almaya çabalarken burnuna yükselmiş, daha fazla dayanamamış. Suya dalmış ve zorla prensi çıkarmış. Onu karaya çıkarana dek prens nefes alamaz hale gelmiş. Prenses paniklemiş ve ağlamış. Daha önce hiç kimsenin ağlamadığı kadar yüksek sesle ağlamış. Doktorlar gelmişler ve prensle ilgilenmişler. Prenses onun odasına götürülmesini emretmiş. Kendini iyi hissetmeyen prenses de saraya götürülmüş ve kraliyet sarayında uzun ve korkunç bir gece geçirilmiş. Ertesi sabah prenses uyanmış. Prens hala yatıyormuş. Onu görmüş ve Birkaç gözyaşı daha dökmüş. Oh, cesur prens, uyan, uyan lütfen, lütfen sakın ölme. O anda prens gözlerini açmış ve gülümsemiş. Çok sevinen prenses yataktan kalkmış, ayağını sertçe vurmuş, sevinçle havada uçmayı bekliyormuş ama birden yere düşmüş. Prenses siz uçmadınız düştünüz Evet ben de görüyorum Ağırlığınızı geri kazandınız Sarayda daha önce hiç görülmemiş bir sevinç yaşanmış Göl ağzına kadar doluymuş Prens canlı ve iyiymiş Ve prenses ağırlığını geri kazanmış Yürümeyi öğrenmek zorunda kalmış ama çok geçmeden her şey yoluna girmiş. Prens ve prenses aşık olmuşlar, evlenmişler, yüzmüşler, birlikte yürümüşler ve topraklarını yönetmişler. Ve sonsuza dek mutlu yaşamışlar.